Yirmi Etekli Prenses Bu Hollanda diyarından Hollandalı denilen insanların hikayesi. Hollanda'da yüzyıllar önce güzel bir kızları olan kral ve kraliçe yaşıyormuş. Prenses çok hoşgörülüymüş ve kendi de bunu çok iyi biliyormuş. Böylece güzel yüzüne bakmayı seven tüm halkı arasında... En çok kendine bakmayı seviyormuş. O günlerde aynalar ya da metaller yokmuş. Bu yüzden ormanda göle gider ve sudaki muhteşem yansımasını seyredermiş. Sonra doğaya ve ağaçlara duyduğu sevgi o kadar büyükmüş ki, bütün gün çamurda oyunlar oynar, her sabah ve akşam hayvanlarla koştururmuş saraya döndüğünde ise saçları bir kuşuvası gibi karma karışık olurmuş. Ah sevgili prensesin, saçlarındaki bu karışıklıklardan nasıl kurtulacağım? Bilmiyorum. Bu senin işin. Lütfen gelip otur ve saçını taramama izin ver. Bu biraz acıtabilir. Doğru bir şey yapamaz mısın? Öküz kadar kabasın. Bir öküz mü? Majesteleri beni bir bufaloya mı benzetiyor? Bu çok kaba prenses. Saçlarımı iyi taramayı öğrenin. Ondan sonra kabalıktan bahsedelim. Öküz. Bu su çok sıcak. Burada kimse işini doğru dürüst yapamaz mı? Fark ettiğiniz gibi prensesin davranışları güzellik olarak yüzün yanına bile yanaşmıyormuş. Ormanın yaratıkları ile oynamak ve saçlarını karmakarışık yapmak iyiymiş ancak... Birçoğu ondan çok daha yaşlı olan ve onun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan yardımcılara hakaret etmek gerçekten kabul edilir gibi değilmiş. Kraliçe prensesin huysuzluğundan krala bahsetmiş. Kral kızını çok severmiş, onu cezalandırmaya gönlü razı olmuyormuş ama kraliçeye güvence vermiş. Aslına bakarsan bizim kızımız o kadar da kötü değil canım. Hayvanlara, ağaçlara ve ormandaki şeylere olan sevgimi paylaşıyor. Bir keresinde ormanda yaralı bulduğu yavruya ne kadar şefkatle baktığını ve ne zaman bahçeye çıksa kuşların ona akın ettiğini gördüm. Kral, prensesin hayvanlara nezaketinden teselli bulurken, nasıl bir kraliçe olacağı onu endişelendiriyormuş. Bu yüzden yüreğindeki endişeleri dindirmek için ormandaki en sevdiği yere gitmiş. Burası arkadaşı büyük meşenin bir zamanlar durduğu yermiş. Kral yıllar yıllar önce 10 yaşında küçük bir çocukken, bazı oduncuların meşeyi kesmeye geldiğini görmüş. Bu ağacı kesmenize izin vermeyeceğim. Prens, oduna ihtiyacımız var. Öyleyse git ve ölü bir ağaç bul ama bunu öldürmene izin vermeyeceğim. Baltanızı o ağaca saplamadan önce beni geçmeniz gerekiyor. Oduncuların büyük yaşlı meşe ağacını yalnız bırakmaktan başka seçeneği yokmuş. Prens, kraliyet muhafızlarının ormana yerleştirilmesinde ısrar etmiş. Böylece hiç kimse sağlıklı bir ağacı kesmeyecek ve sadece ölü ağaçlardan odun kesecekmiş. Hiç kimsenin ormandaki herhangi bir hayvanı avlamasına ya da bir kuşu yakalamasına izin verilmezmiş. Başka bir günde genç prens ormanda oynarken... Bu ses nereden geliyor? Acı içindeki bir hayvana benziyor. Genç prens çalılar, otlar ve sürgünler arasında her yeri aramış ve bir yavru bufalo bulmuş. Bufalo yaralıymış ve bacağındaki yara derin olduğu için çok acı çekiyormuş. Genç prens bufaloyu saraya götürmüş ve gece gündüz bakmış. Yarasını onu tekrar ormana bırakmaya yetecek şekilde iyileştirmiş. Büyüdüğünde ve 20 yaşında bir genç olduğunda tekrar eski arkadaşı yaşlı meşeyi ziyarete gitmiş ve onun öldüğünü görmüş. Benim meşem, benim sevgili meşem. Ne oldu sana böyle? Neden solgun görünüyorsun arkadaşım? Seni nasıl kurtaracağını bilen bir doktor ya da bahçıvan bulmalıyım. Bunun faydası olmaz genç prensi. Ruhumun bu dünyayı terk etmesinin zamanı geldi. Bana nazik davrandın ve birkaç kez hayatımı kurtardın. Şimdi bu iyiliğin karşılığını ödeme zamanı. Ve benim için de öyle. Ah. Sen sevgili bufalom, sen de çok yorgun ve yıpranmış görünüyorsun. Meşe ve ben kardeşiz. Bir ağaç ve bir hayvan olarak yaşamaya lanetlendik. Ve şimdi bu lanetin süresi sona yaklaşıyor. Yıldızlardaki topraklarımıza geri dönme zamanımız geldi. Ama gitmeden önce ey soylu prens, toprağınızı açıklanamayan bir refah ve mutlulukla kutsuyoruz. Çünkü nezaketiniz kesinlikle bunu hak ediyor. Ben öldüğümde boynuzlarımdan birini alın ve bir gün sahip olacağınız bir kız çocuğu için bir tarak tasarlayın. Ve ben devrildiğimde kabuğumu çıtalar haline getirin. Kızınız 17 yaşına geldiğinde onun için bir etek yapın ve ne zaman yaramazlık yapsa giydirmek için çıtaları birleştirin. Sonra bir gün kardeşimin meşe ağacı olarak yükseldiği Tam bu noktada mor bir çiçek açtığını görecek. Buradaki kadınların çiçeği işlemesine izin verin. Ve siz ne olduğunu anlamadan, bu karanlık orman insanlık tarafından görülmüş, en güzel, en farklı çiçeklerle bezeli güzel bir alana dönüşecek. Buradan gelen çiçekleri işlemek ayrı bir zevk olacak krallığınız dünyadaki en zengin ve varlıklı ülkelerden biri haline gelecektir. Kral bugün, yıllar sonra ormanda dururken eski dostları Meşe ve Bufalo'nun söylediklerini hatırlamış. Endişeli kalbi bir umut ışığı görmüş ve içinden onlara teşekkür eden kral saraya koşmuş. Meşe kabuğundan bir etek ve bufalonun boynuzundan bir boynuz yaptırmış. Ah, kızımız bir kez daha kabalığı yüzünden yardımcısını ağlattı. Onu hemen buraya çağırın. Prenses huzura çağrılmış ve geldiğinde... Bakıyorum da yine yaramazlık yapmışsın. Baba! Hepsi çok gereksiz şeyler ve... Yeter! Bundan böyle saçlarını bununla tarayacaksın. İşte bununla. Ve bundan sonra birine kabalık yaptığında bunu giyeceksin. Baba ama ben... Soru sormak yok ve tartışma da yok. Bunu hemen kullanıyorsun. Ve hep böyle olmuş. Prenses ne zaman kaba ya da kötü davransa, tahta eteği giymek zorunda kalıyormuş. Prenses bundan hiç hoşlanmamış ve davranışları kısa sürede iyileşmeye başlamış. Prensesin saçını ne zaman bufalonun boynuzundan yapılan tarakla tarasalar, prensesin davranışları hızla düzeliyormuş. Ben bu tarağın tarama hissini seviyorum. Gerçekten çok yumuşak. Ama saçların çok karışık majesteleri. Acıtabilir. Evet olabilir. Endişelenme canım yardımcım. Çok hareketsiz duracağım. İyi misin? Ah, çok üzgünüm. Gerçekten çok çok çok üzgünüm majesteleri. Sen iyi olduğun sürece sorun değil. Endişelenme. Herkes böyle kayabilir. Herkes bir zamanlar kibirli, kaba ve bencil prensesteki bu harika değişime hayran kalmış. Kısa süre sonra görgüleri de yüzleri kadar güzelleşmiş. Artık tahta etiği giymesine gerek yokmuş. Krallığın en nazik ve en tatlı insanı olmuş. Her gün olduğu gibi ormana girdiği bir gün yaşlı meşe ağacının olduğu noktaya gitmiş ve orada gördüğü en güzel ve en alımlı çiçekle karşılaşmış çiçeği saraya götürmüş annesine ve ziyaretine gelen teyzesine göstermiş Anne teyze bakın ormanda bugün ne buldum? Ne garip ve güzel bir çiçek bu? Bu sıradan bir çiçek değil canım. Bu keten. Keten mi o tane? Kısa bir süre sonra teyze saraydaki kadınlara sapı nasıl ısıtıp keteni çiçeklerden nasıl çıkaracaklarını ve yumuşak güzel kumaşlara çevireceklerini göstermiş. Çok geçmeden tüm orman keten çiçeklerinin yetişme alanı haline gelmiş ve krallıktaki herkes keteni yumuşak kumaşlara dönüştürmüş. Terziler erkekler için harika gömlekler ve kadınlar için etekler üretmiş. Prenses çarşafları o kadar çok sevmiş ki bir gün... Etek gerçekten çok yumuşak. Başka bir tane getirin. Bana verdiği şu görünüşe bak. Bir tane daha getir. Ne kadar çok seversem o kadar muhteşem görünür. Bana bir tane daha getir. Prenses toplamda 20 etek giymiş ve sarayda büyük bir ihtişamla yürümüş. Bütün kadınlar 20 eteğin giyecekleri en güzel eteklerin sayısı olduğunu düşünmüş. Moda krallığın her yerine yayılmış. Her kız, her kadın ve her gelin mutlaka 20 eteğe sahip olmalıymış. Prensesin başlattığı bu moda günümüzde Hollanda topraklarında Hollandalılar arasında sürdürülüyor. Bu moda 20 etek giyen prenses tarafından başlatılmış. Daha da önemlisi, bunun ahşaptan yapılmış bir etek giymek zorunda kalan aynı prenses olduğunu unutmamalıyız. Ve şimdi bacaklarına 20 tane giydiğinde bile rahat hissettiren yumuşak nevresimler sarabiliyormuş. Hatalarımızı kabul etmeye ve üzerinde çalışmaya istekli olduğumuzda daha iyi ve neşeli olabiliriz. O zaman insanlar etrafımızda kendilerini rahat hissederler ve ne yaparsak takdir ederler. Prenses kibar ve sevgi dolu olunca kimse kabalıklarından bahsetmemiş. Çünkü kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçtiğimiz zaman diğerleri doğal olarak bizi affeder. Dünyada olması gereken de budur.